Elhamdülillah, lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lehdeziyelevlân hedâna allâh. Ve mâ tevfîkîmâ atisâmi illâh billâh nekad jâet râsulü rabbina bilhak. Sallu alâ Rasûlina Muhammed, Allah'u salli alâsulü. Sallu alâ tabib-i Muhammed, Allah'u salli alâsulü. Sallu alâ şefî'i Muhammed, Allah'u salli alâsulü. اعوذ بالله السميع العليم من الله الرحمن الرحيم يا ايها من يرتد منكم الله بقومه يحبهم ما يحبونه على المؤمنين عزته على الكافرين yucahiduna fi sabi lillahi wala yakhafuna la'ammat la'im min zalika faddalullah yutihim ma yasha wallahu wasiun alim allahudul fadl azim sadaqallahu alazim allahumma fa'na bil qur'anil azim ubarik lana fihi wal hamdulillahi rabbil alamin la ve وَدَفَاتُ عَنْكُمُ السُّهُ وَبِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِلّٰهِ الْعَلْهِ الْعَلْهِ azim. İhya ulumda gördüm. İmam Gazel Hazretleri vaat ediyor bu hadis-i şerifi. Sizlere de ben nakledeyim ki menfaattir insanları getiren vecde cennet vaat etmeseydi rahman kimse etmezdi secde demiş şerif. Bunun gibi size de müjdeyi beyan edeyim ki rahat oturun diye. Yatsıya kadar veya yatsıyı cemaatla kılmadan çıkmayın diye. Şu anda bunu neden söylüyorum? Nasrüt'ün hoca ne yaptı? Testiyi çocuğun eline verdi. Efendim, ensesine de bir tokat. Aşk etti. Dediler, hoca benim de testiyi kırmadı ki. Niye vuruyorsun? E kırdıktan sonra vursan neye yarar? Dedi. Akşam yat arası burada itikafa niyet edeceğiz Bunda, bu süreçte önümüzdeki mevsimde. Ondan sonra yaz sıcacık kılmadan hiçbir zaman çıkmayacağız tamam? İnşallah tabi de. Yandım Allah diye kaçan da olabilir önümüzde Ağustos sıcaklarında. Fakat adam saunaya giriyor da keyfine telliyor ya. sırı sıklam oluyor yüzü mosmor oluyor ya. Beyin kanamasından gideceksin hele dur ya tansiyonun mu çıktı kalbin mi var herkese soğuna uygun değil ki size burada. bir de bedava doktorluk yapıyorum ya hakikaten diyorum bak tansiyon yüksek olana gelmez kalp hastasına gelmez düşük olana gelmez ben mesela ben tansiyon düşük ben hemen baygınlık geçiririm iki dakika dursam ya tansiyonum oluyor beşe altıya düşer ha dolayısıyla millet yok zayıflayayım, yok bilmem keyfime gireyim diye Savunalarda canını çıkarıyor ya. Günahta çıkaramıyor. Boşuna yanıyor adam. Dünyada da ahirette de yanacak. Ama siz burada terleseniz, yansanız, donsanız, hepsi mizanınıza konacak. Adamlar cennete girmek için canını vermiş ya. Biz bir saat oturamazsak pek bu imtihanda kazanma şansımız Az olacak ve zor olacak. Onun için zamanı geldi yine konuşuruz. Helima'nın Merke hikayesine dönmesin. Eşek dokuz türlü yüzgeç bilirmiş. Denize düştüğüm hepsini unudur boğulurmuş hesabı. Ondan sonra yaz geldi mi de efendim bu hadisler unutulur tabii sıcakta. Ama Türk milleti uyanıktır. Bir şeyini bulursunuz. Ya cam kenarından ya bir püfürt etme bir şeyler. kaçma sıra, yakın oturursunuz falan ama Yine de bu fazileti ben size duyurayım ki ''İnnemel amal bin niyâd'' Bukhari Şerif'in ilk hadis şerifi nedir? ''Ameller'' Niyetlere göredir. ''Bir insan'' ''ve innemâ likullim rimâ Herkesin alacağı nedir? Niyetidir. Şimdi buraya gelen ne niyetle geliyor? Allah'ın dinini öğrenmek için, Kur'an'ı, hadisi öğrenmek için geliyor. İlim meclisine gelen hakkındaki bütün faziletlere nail oluyor mu? oluyor niyeti Allah rızası içinse. Evet. Günahları mağfire doluyor, feyizler yağıyor, sekinetler iniyor. Olmayan kan buradaki müjdeleri ben size senelerce anlattım. Fakat şimdi okuyacağım bir hadis-i şerif var. Bir insan şimdi aynı amelde farklı niyetlerle ne oluyor? Ecr'i artıyor farklı niyetlerle. Ama amel aynı amel. Mesela Şimdi şuraya gelmeniz, girmeniz ve çıkmanız arasında olan ameller itibarıyla. Ne var? Burada bir defa cemaatlanamaz var. Değil mi? Cemaatlanamaz. Ondan sonra efendim sohbet. Ondan sonra faalemen levzu zikir. Ondan sonra dua. Hepsi ayrı ibadet bunlar. Ondan sonra Efendim bu ameller şimdi bir tane daha eklenmiş oluyor şu anda mesela. Nedir o? Akşamla yat arası camide itikaf. Bak bu ayrı bir niyet. Şimdi buraya gelen ve çıkan efendim nereye gittin nereye geldin holaya gidip gelen gibi ne bileyim işte bir hoca varmış ona gittik iki güldük çıktık diyenler enayidirler havasını alırlar. Bir şey alamaz ki. Niyet yok. Niyet yok cevap yok. Halbuki şuradan bir insan ne alır bu gece biliyor musun? Almadığı kalmaz. Günahları da bırakır gider. Hiç günahı da kalmaz. Çünkü Resulullah müjde verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzde yüz. İlim meclisinden kalkarken. Af olarak kalkın. Bütün günahlarınız sevaba dönmüştür. Bu Resulullah'ın sahih hadisidir ya. Kaç tane rivati var? Şimdi. ilim meclisine katılmak. Allah rızası için, namazı cemaatla kılmak Allah rızası için, akşam mesajız cami şerifte itikaf Allah rızası için. Efendim. Tabi başka dediğim gibi dua yapmak Amin demek Allah rızası için. Efendim zikir yapmak Allah rızası için. bunların hepsi burada mecmuen, salavat şerife okumak. Ne zaman Resulullah Efendimiz'e kaç defa salavat okuyoruz bu arada Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ve sellim. Değil mi? Ne kadar salavatlarımız da oluyor bu arada. bunlar hepsi müstakil amellerdir. Başlı başına faziletlerdir, değerlerdir. Şimdi ben bugün hangi konu işleyeceğim? Bu akşam yasa arası itikafa kısaca bir faziletini beyan edeceğim sonra konumuza geçeceğim tabi ama bunu bilerek niye bunu bildiriyorum ki öbürlerini duydunuz ettiniz bunu da duyurmuştuk ama unutmuş olabilirsiniz tabii seneler geçiyor bu itibarla bunu da tekrar niyetlere katın bir daha akşam namazında camiye girerken yatsıya kadar itikafa niyet yapın şu hadisteki müjdeyi de ilaveten defterinize katın enayili el hüzum yok bu dünya pazarıdır bir daha kurulmaz alan alsın, kalan kalsın. Efendim, ölen gidiyor, ahiret her an yanaşıyor, dünya her an uzaklaşıyor bizden. Her alıp verdiğimiz nefes, her geçirdiğimiz gün ve gece bizden eksilenlerdir. Evet, amellerimizin karşılığını göreceğimiz ahiret yurduna adım adım yaklaşıyoruz. İlla ki kimsenin ecelini kimse bilmiyor ama mutlaka ki geçirdiğimiz vakitler ömrümüzden eksilenlerdir değil mi? Evet. Onun için akşam itikafına girerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis-i şerifi "Men akefe nefsuhu fi ma beyne'l mağribi ve'l isha" İhya'da gördüm bunu ben. İmam Gazali Hucetü'l İslam'dır. Onun aldığı hadisler hepsi sahittir. İhya'ul Ümmet'ine kimse itiraz edemez. Alimlerden birkaç tanesi itiraz etti. Resulullah Efendimiz'i rüyasında gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda onu çağırdılar. İmam Gazal de geldi. Dediler ki bu İmam Gazal dedi ki bu benim kitabıma itiraz ediyor dedi. Ya Resulullah dediği zaman o zamanki en büyük alime sopa vuruldu Resulullah'ın huzurunda. iftira sopası. Ve Hazreti Sıddık'a verdi Resulullah vermiş kitabı baştan sonra inceledi. Hazreti Sıddık'a verdi. O da ince Hazreti Ömer dört halifeden İhya kitabı ellerinde ve neticede bunda benim sünnetime muhalif hiçbir rivayet yoktur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İhya Ulum Hucetül İslam İslam'ı onun eserinde. Her kim akşamla yatsı arasında kendisini camiye hapsederse itikafın manası zaten kendisini camide tutmak hapis, hapsin manası Türkçe'de nedir? yani Türkçe hapiste Türkçeleşmiş ama Arapça, hapis kelimesi Arapçadan geliyor aslında, hapis ne demektir habeseden? kendini tutmak yani mahbusta bir yerde tutulan değil mi mahbus? dolayısıyla kim kendini camide tutar çıkmayacak İtikaf bozulur. La tekellem illa bisolatin ve Kur'an'ı ve zikrillah. Hiç dünya kelamı konuşmayacak. Ancak namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir, zikirde bulunabilir. İşte bu şimdi en büyük zikirlerden biri nedir? İlim meclisidir. Burada konuşulanlar, dinlenenler nedir? Zikrin en eftal şeklidir ki Allah hatırlatıyor bize, dinimizi öğretiyor. İlimsiz zikir zaten neye yarar? Böyle yapan bir Müslüman inşallah bu gece nail oluyorsunuz bu müjdeye. Yatsıya kadar sabrederek, yatsıyı cemaatle kılıp çıkarak. Tabi bizde yatsıyı gece 12'ye kadar uzatmayarak tabi o tarih dava yani rahatsız olmayın. Evhama kabulmayın hoca çünkü bu kadar müjde verdi peşinden ne dayatacak bize acaba diye böyle bir evham gelmesin yani. Bir sorun yok yani. Yatsı kılınacak tabi. Kâne hakkân alellâhi Allah üzerine bir hak yani Allah üzerine hiçbir şey vacip olmaz ama Allah kendisi bazı şeyleri kendisine ne yapar? Efendim söz olarak vaat olarak hak Yani Kâne hakkâne en yebniye leû kasran, kasrani fil cenneti. Cennette o kişi için iki köşk bina etmek Allah üzerine bir haktır. İki köşk. İki köşk deyince sırçalı köşk fırçalı köşk pembe köşk beyaz köşk gibi anlamayın bu nerenin köşkü cennetin cennetin bir köşkünün kaç kapısı var yetmiş bin bir kapıdan öbür kapı görünmez bir hizmetçisini çağırsa her kapıdan lebek buyur diye inci tanesi gibi hizmetçiler girer Cennetin köşklerinin duvarlarının efendim e, tuğlası sıvası ne? Libnetun min dev vel Bir tuğla altın bir tuğla. gümüş. Cennetül meva kullamın Meva cenneti ise tümü altın, gümüş de yok. Şimdi Allah bu kişiye cennette iki köşk bina eder buyuruyor. Burada esas anlamak, anlaşılması gereken husus neresi? Adamın cennete gireceği. Neden? Cennete girmeyenin cennetteki köşkünün ne işi var? Yani burada aslında bir cennete girme müjdesi de dolaylı olarak yapılmış oluyor. Cennete girecek ki iki köşke nail olacak. Efendim, o iki köşkün vallahi... Bir köşkün bir tuğlasını şimdi dünyada satmak için kapalı çarşıya getirseler, altının gümüşün merkezine, vallahi diyorum bak. Niye dayanarak vallahi diyorum? Muhammed Mustafa'ya dayanarak? Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurur mevzuu fil cenneti, hayırumine dünya mavi Bu hadis Bukhari'dir ve lencifiye ala Rasya, <gülüyor> khairun min dünyamafiya, bu karider. Evan? <Evet>. Ve <gülüyor> levan sıvaran, fiye di rujlin min ehel Uzun bir hadis şeriftir. Bu hadislerde buyuruyor ki, Cennette bir kamçılık yer şu kadar, bir kamçına kadar yer işgal ederse, dünya ve içindekilerden Değerlidir. Bir hurinin başındaki başörtü dünya ve içindekilerden değerlidir. Hep bunlar Bukhari hadisleri, saniyı hadisler. Cennet eğlinin bir bileziği, bilezik, bilezik. Bir tuğla altın değil, bir bilezik. Efendim? Gösterilecek olsa, gökten sarkıtılsa... Güneş yıldızların ışığını söndürdüğü gibi o bileziğin parlaklığı güneşin ziyasını sildirir. Eee? Le <gülüyor> tamese bav eş şemsü kema tatmış tatmış üs şemsü en nücum. Hadiste. Evet. Bir hurinin bir cennet hatununun saçının bir teli sarkıtılsa le <gülüyor> tezzehrafetlev gökle yer arası ışıldar, göz gözü görmez parıltıdan Heh, cenneti biliyor musunuz? ben de bilmiyorum görmemişin hali çok kötüdür Allah görmemişlikten korusun ama kimsenin de şu anda görme şansı yok, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gitti, girdi gördü, geldi anlattı, biz o peygambere iman ettik Sallallahu aleyhi ve sellem. İnanmayan zaten mevzumuzun dışındadır. Ona da bir şey konuşmaya bir hacet. Yok. Allah iman nasip etsin. Hidayet versin, ıslah etsin. Duacıyız. Bedduacı değiliz. Ma bu'utu le'anen. Resulullah buyurdu ben lanetçi olarak gönderilmedim. Biz bedduacı olarak gönderilmedik. Allah herkese iman versin de herkes cennete girsin. Cennete herkes girer de bizim yerimiz eksilir diye bir korku. Yok zaten en aşağı Müslümana verilecek cennet On bu dünya kadar. He? Cehennemden en son çıkacak adama cehennemden en son çıkacak adama cennette gösterilecek. Üdkhuleleke dünya mirara. Buhari, Müslim, Müttefekun Ali Hadis El Mercan kitabında. Buhari, Müslim sahihain. Buyur cennete gir. Ya Rabbi, ona kalan dona kalır. En son cehennemden ben çıktım. Cennette yer mi kalmış ki? On dünya kadar versem yeter mi? <gülüyor> Alemlerin Rabbine benle dalga geçmek yakışır mı ya Rabbi? Serseri kul tabii ki Allah'ı alay ediyor zannetti. Allah'a alay etmekten münezzehtir. Efendi Hazretleri onun için der ya. Bu zaten böyle akılsız olmasa en son kalır mıydı cehennemde diye? <gülüyor> Efendim bu adam meşhurdur. Siz de gülüyorsunuz ki ulan ne manyak adanmış diye ama Hasan-ı Basri Hazretleri diyor keşke o ben olaydım. Niye hiç olmasa cennete gireceği hadiste garantilenmiş bende o garanti de yok. İmansız ölene bizim garantimiz var mı? İmanlı öleceğimize. Efendim herkes cennete girsin buyursun. Allah'u yed'u ila selam. Allah çağırıyor, davetiye gönderiyor. İşte bu sohbetler davetiyedir. Kulları çağırın, kullara duyurun, gelsinler buyursunlar. Konuşalım. Efendim? Cennet hazır, adamlarını bekliyor. Ama cennetin köşkleri nerede yapılıyor? Dünyada. Nasıl ki cehennemin ateşi nerede tutuşturuluyor? Dünyada. Şimdi, şu akşam yatsı arası bu Mescid-i Şerif'te itikaf niyetiyle oturan siz cemaati Müslüminin köşkleri cennette bina ediliyor. Çünkü bu köşkler evvelce hazır değil. Neden? Rabbimiz buyuruyor ki şu ameli yapana şu köşk var. Bundan dolayıdır ki yaptığın amelden sonra o köşk bina ediliyor. Yani bu geceki amelden şimdi iki köşk alacak adam başı. İmanına göre, niyetine göre öyle mi değil mi? E senin bu gece bu ameli tabii ki yapacağını Mevla Ezel'den bilir ama Mevla Ezel'deki bilgisine göre muamele Yapmaz. Yani ne yapar? Meleklerle, şahitlerle, ispatlarla, kayıtlarla, yazılarla, kira menkatibine değil mi? Ondan sonra Rabbimiz bina yapar. Onun için bu akşam mübarek olsun köşkleriniz inşallah. İki cennette kök alıp buradan çıkarsız. İnşallah sabaha kadar dağıtmazsınız. <gülüyor> Geçersiz televizyonun başına oradan oraya zıplarsız. Ne köşk kalır ne saray keçe gonduya talim. Yazıklar olsun. Ne işiniz var? Karıştırmayın bu zurnaları ya. Bırakın. Ondan sonra cennette iki köşk bina etmesi Allah üzerine o kulu için nedir? Haktır. Vaattır. İnna Allah sözünden caymaz. Sen bu hadis-i şerife inanıyor musun? Amin. He? Bak inanmayan zaten Hadis-i şerif ene inde zannı abdi bi fe yezenn bi maşa e hadisi i diyor ki ben kulumun zanının yanındayım. Benim hakkımda istediği zannı şer'ata uygun olarak yapabilir. Zaten böyle bir hadis var mıdır yok mudur diye şüphe edene bu iki köşk yok. Çünkü itikadı zedeli. Kim bu hadise inanıyor? İmam-ı Gazali Hazretleri bunu rivayet etmiştir diye. Bu hadise inanana bu müjde var mı? Var. Onun itikadı öyle ya. Rabbim kulumun zanlının yanındayım buyuruyor. Burası da dikkat. Bütün noktalarda bunu göz önünde bulundurun. Zanlımızı hüsnü zan Allah'ımıza bu hadis-i şerife inanarak bu müjdeye nail olacağız. Şüphemiz yok. E şimdi tabi bu hadis-i şerifin nesi var? Nesi var? Devamı var. Müjdenin devamı da var inşallah. Onu da haftaya nakledeyim. Çünkü bu hadisle bugünü bitirmeyelim. Öyle bir konumuz var ya Sahte peygamberle ilgili kıyamet alametlerini konuşuyoruz ya. Onun üçündür ki konumuza geçelim. Haftaya da inşallah... E, şimdi iki köşkü aldız. İdare edin. Haftaya bu müjdenin devamı. Hadi şerif bitmedi. İnşallah devamını da benden sohbetin başında isteyin. Yani unutabilirim. Kafam her zaman yerinde yani değil. Aynı şeyi düşünmeyebilirim. Deyin ki ne oldu köşkün devamı deyin. Siz yeter ki abdestinizi tazeleyin akşam namazına niyet edin girin. Allah razı olsun buyurduğunu duyururuz efendim. Hızlı geçiştir bir elim diye diyorum. Anlıyor musun? O müjdeyi de rahat rahat anlatabilelim inşallah. Bu itikafa bu mevsim itibariyle sohbetler yatsıdan sonraya alınana kadar her hafta nasip olsun inşallah. Tamam. Tefsirde de gördük ya yaya giden hacılarla develi giden hacılar bir develi giden hacı, yaya gidenin birine acıyarak biraz da sen bin diyor. O binince, efendim, bu deveye alışmış olduğu için yaya gelmek buna biraz zor geliyor. Tabii ki yürümeye alışana o kadar zor gelmez de, binmeye alışana yürümek çok zor gelir. Onun için çok yoruluyor, bir durak yerine geliyor. Tam deveyi teslim edecek o kişi, hani artık sen bin diye sahibine. O anda dalıyor. Allah dostlarından birinin başına tefsirde geçiyor. Geliyor bu hadise başına. Daldığı gibi bir de bakıyor. Cennetten melekler ellerinde altından ibrikler. Gümüşten leğenler. O yaya gidenlerin ayaklarını yıkıyorlar. Yıkayınca bütün zorlukları, zahmetleri ayaklarından gidiyor. Onlar bir dinlenme mola yerinden kalkınca kuş gibi Kalkıyorlar. Bazı insanlar haklıdan şaşırıyor. Adam diyor ki ben arabayla gittim daha yoruldum. Bu adam yaya geldi beni kata yorulmadı ya. Öyle oluyor tabi. Çünkü melekler adamın ayağını yıkarsa yorgunluğunu alıyorlar. Şimdi melekler leğenle taşla gezerken yayaların sade ayağını yıkıyorlar. Sıra buna geliyor. Bu da yayaydı ya şimdi o, o durağa kadar emanet vermişti birini. Tam bunun ayağını yıkayacaklar. Meleklerden biri diyor ki bunun devesi var öbürü de diyor ki ama bir arkadaşına vermişti bu ara yürümüştü bu arayı diyor on da ayağı da yıkıyorlar uyandım gidiyor hiç yorgunluğum kalmamış dolayısıyla bu, bu da sahih bir rivayettir efendi çok dinledik yani yürüyenlerin melekler hakikaten yorgunluğunu da alıyor kanatlarında geliyor günahlar günahlar içinde istifar ediyor ya melek istifar ediyor şimdi geçen derste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini okumuştuk. O da neydi? Kainat defterinde <gülüyor> la tekumü sa'atu hatta yakhrucu 30 kethaban akhiru mlaabru'd deccal. 30 sahtekar çıkmadan kıyamet kopmaz, sonuncuları şaşı deccal olacak. Buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tabii ki bu hadis-i şeriflerde kezzap, deccal Tabirleri geçmekle beraber 30'a yakın ve 30 sayısı üzerinde sahih rivayetler geliyor. 30'dan sonra da efendim yine 70'e kadar sayı yükseltiliyor. Burada bir tahdit yoktur, Mubala vardır. Yani e, sınır sayı şu sınırda durur diye bir şey yoktur. Ancak kainat efendisi dört tane kadın geleceğini. Efendim bu sayının 27 olacağını beyan etmiş. Tabii ki Rafizi, Şii, Batni, Hululi sapık fırkalar yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize getirdiği dinin dışında yollara bizi davet eden sapıkların hepsi buraya dahil olduğu için çünkü hadis-i şerifte Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a soruyor. Kultüma ayetüm. Ya Resulallah bu adamların nişanı nedir? Biz bunları nasıl tanıyacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'tûnekum bi sünnetin lem tekûnu aleyhâ yugayyirûne sünnetekum fe idâ râytumuhun feçtenibuhu Size öyle bir sünnet, öyle bir metot, öyle bir usul, öyle bir şekil getirecekler ki siz ecdadınızdan yani selefinizden, geçmiş büyüklerinizden öyle bir şey görmemişsiniz. Yani sizin benden kalan yolunuzu değiştirecekler. Siz onları görürseniz onlardan sakının buyuruyor. Dolayısıyla tabii ki illa ben peygamberim diye çıkmak şartı yok. Bu kezzaplık, sahtekarlık, deccallık, müfsitlik, bozgunculuk vasıfları umumi ve genel olduğundan illa ben peygamberim deme şartı aranmaz. Ben peygamberim demese de sapıklık yapan, yalancı sahtekarlık yapan ve milleti ifsad eden, dinden çıkaran, Resulullah'ın şeriatını, sünnetini kaldıran herkes bu vasfa sahip olur. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Hz. Ali Efendimiz Abdullah İbni Keva'ya ve innekeleminim. Sen Resulullah'ın buyurduğu o 70'e yakın, işte 30 buyurdu kezzap, deccallardansın dedi. Habib-i Keva. Keva'ya peygamberlik iddiasında değildi ancak rafizilikte galiydi hul, hulattandı yani Hz. Ali'yi aşırı seviyorum derken Ebu Bekir Ömer'e çövenlerden. Allah muhafaza tabi Hz. Ali Efendimiz çok kızdığı için bu Ebu Bekir Sıddıkı Hz. Ömer'e kendisi çok hürmette bulunduğu için e, bu gibi sapıkları kendisi sağlığında zaten hizaya getirmişti e, i̇ftira sopası atarım Beni onlardan üstün sayana buyurmuştu Dolayısıyla İbnül Kevada aşırı Rafiziydi ona bile ne dedi Sen o sahtekarlardansın Resulullah'ın Buyurduğu deccallardansın dedi ona Halbuki herif peygamberlik iddiasında Değildi yani burada Resulullah Efendimizin buyurduğu kıyamet kopmadan Deccallar gelecek Burada 27-30 Gibi rakam ama 70 Rakamına kadar okudum geçen hafta size Demek ki burada Tabi ki bozgunculuk vasfı ee, umumi düşünülürse Sayı 70 bini de bulur <gülüyor> 7 milyonu da bulur tabii Çünkü fesat Ehli çok Şimdi Geçen hafta size Kim anlattık He Müseylemetül Kezzabı anlattık Resulullah'ın sağlığında Sallallahu aleyhi ve sellem Çıkmıştı bu melunu, sonradan Hazreti Sıddık zamanında ye evendim bir muharebede yemame değil mi? Vakasında Abu Bekr Sıddık radıyallahu anh Halid Khalidimni Velid komutasında ordu göndererek bunların şerini Kehfetti Geçen anlattık ki Hazreti Vahşi de ne yaptı Efendim Hazreti Hamza'yı Şehit etmesine karşılık İslam'dan evvel yaptığı Hatayı karşılamak için Müseyleme'yi kebetti. Öyle derdi <gülüyor> Hazreti Hamza'yı nasıl gibi Kayanın arkasında saklanmıştı da Oku da şaşmazdı ya Aynı dedi müseylemeye de Aynı metodu uyguladım dedi Müslüman olduktan sonra bir kayanın arkasına gizlendim. Yine böyle bir de baktım tam yanımdan geçtim. Bir de, de oku şey ettim. Ondan sonra kesme doğrama işini diğer sahabeye bıraktım de diyor. Hazreti Vahşi radıyallahu anh, değil mi? Hazreti Vahşi de radıyallahu anh tabii. O da Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine bir kere de olsa nail oldu. Efendim. Şimdi bu Kainat efendisi ne buyurdu? Dört tane de ne olacak dedi? Kadın. Ne dedim size? Kambersiz düğün. Olmaz. Erkekten peygamber oldu. Karıdan ne olmaz? Karıdan. Her şey olur. Dolayısıyla o dönemde Secah bin Tüsüveyt bin Yarbu, Tehlib kabilesinde bu da peygamberliğini ilan etti. Temim kabilesinin tümü ona yardım ettiler. Koca kabileler. Çok da kıymetli insanlar var. Ahnef ibn Kays Harise bin Bedir gibi. Acayip insanlar, ulu insanlar, değerli insanlar bu kadına. Kadın da tabii hünerli. Okuyor, dokuyor yani. Vahi mahi uyduruyor yani. Ata ibn Habib dedi. Adhath ve asbahat ün nas zikrana. Bizim peygamberimiz bir karı dedi dönüyoruz etrafında dedi. Bu zamana kadar milletin peygamberi hep erkek oldu ama bize de bu düştü dedi. Şimdi böyle bir şey çıktı bu Secah bu da meşhur. Efendim. Orduyu hazırladı. Kurtlar, kuzular efendim develer. Acayip ee, bir ordu kurdu. Yolda insanları kırdı geçirdi. müseylemenin üzerine yürüyor şimdi. Allah zalimi zalime musallat eder işi var ya Müşeyleme'nin sağlığında bu oluyor. Mükedde algenuelli bağdab bir bağdan bima kan yeksebun zalimi zalime takarız mebla buyurduğu gibi. Yolda geleni geçeni öldürtüyor. Çok büyük ordu kurdu. Kadın. Millet peşinde. Ya. Bu millete eşeğe çıkartsam evliya diye mürit bulur ya. Bu millet. Acayip cühele bir millet. Şimdi hakikaten tabii ki ne diyesin ya? bu Yani o zamandaki bile zafiyetlere baktığın zaman da bu zamanki millete der bir şey de diye. Halimiz kalmıyor yani. Bu millet hepten pusulayı şaşırtabilir yani. Çünkü o kadar akıllı Resulullah var ya sallallahu aleyhi ve sellem. Kimisi Resulullah'a görenlerden dinden dönenler oldu. Bu kadına uyanlar oldu. Resulullah'a görenlerden ya. Yani bu acayip bir şey ya. Yani. Ebu Bekri nasıl uğraştı bu 12 kabileyle işte bunlar. Hepsi bir acayip bir şey. Teğlib, temim falan. Mürted oldular yani. Ya mesele aslında şu efendi hazretlerimiz buyurdu üzere. Yani bu millet Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor. Şudur budur da. Bu niye böyle ineğe tapıyor, maymuna tapıyor, kariya tapıyor, ateşe tapıyor, puta tapıyor meselelerine gelince buradaki izahı çok basit yani. O da nedir? Anam olsun, ağzı olmasın hesabıdır. Yani ne demek anam olsun, yemeğimi yapsın, bulaşımı yıkasın, çamaşırımı yıkasın, ütülesin, süpürsün, ağzı olmasın benden bir şey istemesin. Seni bizim milletin böyle, şimdi diyor, benim Allah'ın peygamberim olsun ama işime karışmasın diyor. E ne zaman ki Allah şunu helal ettim, şunu haram ettim, içki içme, kumara oynama, zina etme diyor, e ben başka bir Allah bulmak zorunda kalıyorum diyor. E tabi o zaman gidiyor ineğe tapıyor, çünkü neden? İnek ona demiyor ki zina yapma. Maymuna tapıyor, e böyle ilah ne var ağzı var, dili yok böyle ilaha. Puta tapıyor. Putun önünde istişare yapıyor, zarları okları da tutmuş. Yola gideyim mi gitmeyeyim mi diyor. ilahıma sorayım diyor. Bir atıyor çekiyor. İlahının önünde git diyor. Git çıkıyor gitme çıkıyor. Kafasına göre çekiyor işte zarı tombalayı. İlahım böyle dedi diye. Kendini avutuyor yani insanlar. İnsanlar kendini avutacak bir şeyler buluyor yani. Hakikaten buluyor yani. Acayip bir şey ya. Yani maymuna tapılıp ineğe tapılıp ateşe tapılıp. Bu insanlar var şu anda şu anda. Yani 21. asıra girilmiş ya. Bu kadar teknoloji ilerlemiş. Şu anda bunlar hala mevcut ya. Hem de kültürlü geçinen profesörlerden bunlardan ya. Aydın geçine Budist Budist bilmem ne. Ne ist. İst dolu ya. Sonunda ne isti takarsan var ya. E şimdi bu yani akıllan mantıklan değil ki. Okumaklan kültürlendiği ki ya. Bu hidayet Allah vergisiyle. Kardeşim senin benim gibi adam Allah bu hidayeti verdi yani. Biz onlardan akıllı mıydık ya? Adam gidiyor ona tapıyor. Ama meseleyi anladınız değil mi? Şimdi ben diyor peygamber, şimdi bu karıyı niye peygambere diyor? Diyor ki Rasulullah uyduk ama Gece teheccüde kalk, sabah namazı kalk Abdest al, kusül yap Şunu ye, şunu yeme, şunu giy, şunu giyme Şundan yat, şundan yatma Uuu, Bu din çok zor ya Ne yaptı Nasrettin Hoca? Evlenecek karı arıyor Götürdüler bir tanesine ne, Evlenmek için Dur bir dakika dinleyeyim dedi Allah Allah ne iş ya bir de gitti Karının göğsüne doğru kulağını dayadı Ulan ne yapacak oca kadına Ta evlenmeden evvel falan zannettiler Bir de böyle durdu durdu İstemem dedi bu karıyı alamam dedi. Ya bir şey konuşmadın etmedin Nereden ne anladın dedi Ya onun içinde neler var dedi ya Şunu isterim bunu isterim şunu isterim bunu isterim. Bitmedi ki dedi istekleri daha Karı bir şey demeden yo, kulağı dayadı e şimdi adam diyor ki ya Müslümanlık doğrudur, güzeldir ama diyor. Ben biliyorum başıma ne geleceğini diyor ya. Bir sizin cemaate gelsem diyor. Anam ağladı diyor. Gece kalk, sabah yat. İyi diyor. mi diyor ben kendime başka bir şey bulayım diyor. Buluyor bir sapı gidiyor. Bilmiyor mu ki Mahmut Efendi Hazretleri efendim, takva üzere dünyada bir tane Çarşamba hala Camisi'nde mübarek duruyor. Allah başımıza neyse gitmesin. Ama adam gitmiş. hervin birine mürit olmuş. Şehide karıları dizmiş düzmüş He Elini öptürüyor Bilmem ne Adam da boynuzlanmış haberi yok Ya buna şeyim diye Şeyim diye efendim, bağlanan var ya Böyle insanlar şu anda mevcut ya Hem de akıllı fikirli iş güç sahibi adamlar ya evet. Ömrünü buluyor Niye diyor ya kardeşim diyor Benim şeyim sakal bırak demiyor Sarık sar demiyor cemaata gel demiyor Bazıları diyor namaz kıl bile demiyor diyor ya. Bize yardım et ne yaparsan yap diyor. Oho diyor ben de zaten zenginim diyor. Paradan eksiğim yok ki diyor ya. Ne işim var diyor size geleyim. Bu iş böyle. Adam en büyük zenginlerden Efendi Hazretleri'ne geldiği zaman ben iyi biliyorum 20-25 sene evvel o zaman büyük zenginlerden ne olur yardım yapacağım sizin kurslara dedi de Efendi Hazretleri ona buyurdu ki senin paranda faiz çok karışık senin yardımını kabul edecek talebe zehirlenir dedi. Ya. Ne zaman dedi şu faizleri bırakırsın kadın çalıştırmazsın, işini sağlamazsın ondan sonra zekatını hayrını getirirsin medreseye. Böyle bir şey daha var mı ya? Adam parayı getir. 100 bin dolar, 200 bin dolar. Ee? Nereden kazandın? Helal haram ver Allah'ım yer Allah'ım demiş bana ne diyor adamın nereden kazandın? Allah ona sorsun ben hayrını alayım böyle bir şey var mı ya kaynağını sormadan içilir mi bu su ulaşıyla yani herkes bir şey bulmuş takılmış gidiyor da meseleyi anladınız mı zora gelen kendine bir şey buluyor doğru gitmiyor yani Ajna bu karı işini peygamber ettiler efendim başlarına geçtiler Resulullah zamanında dinden dönenler oldu Buna uyanlar oldu. Ya. Bu karı çıktı yola. Geldi şeye. Yemame. Yemame neresi? Müseylemenin hüküm sürdüğü. O da oraları karıştırdı Peygamber İlahi. Çok adamı o tuttu peşine millet ona inandı uydu. Şimdi Müseylem'e al, haber aldım Secah denen karı üzerime doğru ordusuyla geliyor. Çok sıkıntıya girdi. Ve ordularını topladı. Büyük ordular yani ha. Müseylemenin ordusuyla İslam ordusu zor baş etti. Müseyleme bir ordu toplamıştı. Yemame'de Ebu Bekri Sıddı Halid İbni Velid'i gönderdiği zaman da o, o Yemame'de dünya kadar sahabe şehit oldu o savaşta. O kadar zorladı yani sahabeyi. Adam büyük ordusu teçhiz etti. Artık kadının orduları Müseylemenin Et, memleketini kuşattı kadın hemen dedi ki ben dedi bir ileri gelen komutanlarımla istişare yapayım bu kadınlar da bir kitapta gördüm tabi yani bir karakter meselesi Mevla'nın yarattığı şekil şu ki karar vermekte zorlanırlar öyle midir şimdi başınıza geldi mi hiç Allah ya Rabbi bir halıcıya girersin. Ben bir halıyı bir dakika da beğenirim. Karı 50 alıyı görür, beğenemez çıkar. Ya ben böyle bir şey görmedim Alacağım bir halı ya. Memleketimi alıyorsun kardeşim. Bir halıyı al işte git. <gülüyor> Karar veremiyorlar yani. E zaten Belkıs'ın meselesinde Süleyman Aleyhisselam mektup gönderdi ya Belkıs'a. Tacını tahtını başına geçirim çabuk Allah efendim e, iman etsin, teslim olsun gelsin dediği zaman da Belkıs'ın şeyi e, İstişarette. etti. ya Eyel Melo, emri, ma kuntu hatta İleri gelen Belkıs Kraliçe, ileri gelen e, komutanlar ne diyor? Ayet bu. Bu konuda bana hüküm verin. Ben siz bir şey demeden hiçbir işte kesin karar veremem diyor. Halbuki erkeklerde böyle bir sorun pek olmaz değil mi dinler dinler ama icabında çoğu padişahlar yine kendi bildiğini yapar değil mi dolayısıyla kadınlarda bu kararsızlık olduğundan bu secah da dedi ki bu bir istişare yapayım yine Tabii, tam yüklenemedim müseylemenin üstüne istişare yaparken dediler ki ya biz burada hepimiz kırılırız senin peygamberliğin falan bizi kurtarmaz hepimiz gebeririz dediler yani ne olsun bizim fikrimizi sorarsan sen kendini kurtarma bak. Buna teslim edelim. işi buraya kadar geldik. Yani bir savaşa patlatmayalım şimdi. Bundan baş edemeyiz. Müseleme'nin ordusuyla sahabe zor baş etti yani. Kadın dedi ki bir bakayım dedi. Bu arada bir tane elçi gönderdi Müseleme'ye ki. Yahu sana da vahiy geliyor dedi. Bana da vahiy geliyor. Dedi. E Fehelümme netede arası maviz ile beynine. Yahu dedi Niye savaşacağız ki ya? İkimize gelen vahiyleri bir müzakere yapalım aramızda. Kadın. Kim kime galip gelirse öbürü ona ümmet olur dedi. Canım fark etmez. Bunların zaten bir iddiası yok. Biz tevazılı adamlarız dedi ya o gelmezse biz gideriz. Fark etmez. Geçen hafta anlattım ya ağacı çağırdı çağırdı gelmedi. Yani. Ondan sonra... Bir şeyleme dedi ki olur dedi. Ne kaybedecek ki herif zaten saatekar. Ondan sonra böyle bir çadırdan çadır kubbeler var biliyorsun. Arapların kültüründe. Geçen şey ne yaptı? Kazafi. Efendi ona Kazafi der. Çok atar ya saatekar. Kazafi, Kazefe'den kazafi <gülüyor> şeyde bileğiri de çadıra soktu ya, değil mi ya başkaları girdi mi çadıra torbaya girdi gibi oluyordu bilhir girdi bir şey olmadı çölde çadır kuruyorlar bunlar adetleridir örfleri şimdi bir tane çadır kurduttu dedi ki ut var ut kokusu biliyorsunuz çok güzel koku On bir buhuru vardır böyle tahta Kabe'de falan da vardır tahta Şey çıkarıyor güzel koku Bundan dedi yakın dedi Kokuyu dedi bol koyun dedi Müseyleme her taraf koku koksun Neden? Kadın dedi kokuyu aldı mı dedi, Aklına cima gelir dedi Siz de baya tecrübeleşiyorsunuz ha Evet Ya kitaptan okuyorum ya kastedin okumuyorum bu sahte peygamberlerin iç yüzünü öğreniyorsunuz yani. Evet. Kokuyu çoğaltın dedi. Kadın kokuyu kokladı mı cima aklına gelir. Hakikaten geldi kadın neyse dedi sana ne indirildi vahiy? İşte elem tala ila rabbike keyfefe ale bil hubla Başladı bu. Ayet okuyor göğe ama bütün mevzu hamilelere Allah ne yaptı? Şu nasıl doğurdu? Bu nasıl çıkarttı? Vesaire... Oo. Kadın baktı ulan koku da mis gibi geliyor. Bu da böyle acayip bahiler uyduruyor falan. Sonra ne indirdi dedi. Of of of of. Allah elem teranna <gülüyor> Allah. Halakena fabağa. Kadınları fevçev bizi fevç yarattı ve celal nisalena ezvaca. Ne öyle cüfün ne ilacanı? Hurucumünne ihraca. Başta dokuma. Benzetmiş uyduruyor ya Müseleme. Üf! Bizim millet diyorum arkasında olsa <gülüyor> cemaata uyar yahu. Bu şey zanneter. Ondan sonra. Nuh suresi zanneter yani. Vallahi akraçakı fikracaya benziyor ya. Şimdi hep Kur'an'dan çalıyor şimdi. Benzetiyor. İşte kadınları bize eş yaptı işte. Onlarla birleşiriz. Çocuk çıkarırız. Bir şeyler bir şeyler. Kadın hafif bir güldü yani. Ulan neler söylüyor falan derken. Ya dedi yatakta hazırladım dedi. Buyur istersen tatbikat yapalım falan. <gülüyor> diye yatakta istersen ayakta vesaire beyitler, ibareler şunlar bunlar Kadın işini bitirdi <gülüyor> He kadın işini bitirdi Kadın kalktı Dedi ki yahu dedi Şimdi dedi benim gibisi dedi Ben dedi peygamberim dedi <gülüyor> Kapıda bu kata ümmet dedi Benim için bitti dedi burada Şimdi dedi benim gibisinden böyle nikah nikah kıyılmaz Rezillik çıkar bak ne yapacaksın Ayıp olur dedi Ben sana bu peygamberliği teslim edeyim dedi Yalnız dedi, ben sana bunu teslim edince... peygamberlikten vazgeçince sen dedi benim velilerimden, akrabamdan... benim nişanla iste dedi. Usulü budur dedi yani. E, tamam dedi. Hakikaten öyle oldu yani. Kadın dedi ben peygamberlikten vazgeçtim ona teslim ettim dedi. Vahiler birleşti yani şeytanların çiftleşmesi. Ondan sonra bu da geldi nişanla onu yani. Hakikaten istedi onu. Evlendiler. Evlenince bu secahın kavmi geldi. Ondan sonra Remle de bunlar. Benutemim. u temim, temim o Dediler ki ya evlenirken mehir verilir, mehirsiz mührsüz niçahm olların ne vereceğim bu kadına dedi. Ve baya tan kumsalatelas. kaldırdım sizden dedi. Dördüncü insin dedi bari. <gülüyor> Namaz da kılıyorlar ya. Namaz da kılıyorlar. Dedim size ya işte İslam'a girmiş kabileler bunlar ya. Şu rezilliğe bak ne hale geldiler. Ya. Hala Remle'de bu kitabın yazıldığı tarih tabii ki, ee, yani bu tarihe tabii yine nereden baksan 300 seneliktir bu. Yani şu anda ben şu andaki durumu söyleyemem. Bu 300 sene evvelki söylüyor burada. Diyor ki, o da tabii Reşati diye bir zattan oluyor, kim bilir o da kaç yüz sene evvel yaşamıştır. Ama Benutemmüm kabilesi hala ikindiyi kılmazlar, kerimenin mehridir geri çeviremeyiz diye ikindiyi indirmişler yani hala devam eden bir şeyi var diyor kitapta tabi ki bu kadın sonradan İslam'a döndü Hz. Muaviye zamanında bu kadın İslam'a döndü ve çok güzel bir Müslüman kadın oldu elhamdülillah Allah onu kurtardığı için sahabeyi de gördü tabi sahabeyi de gördüğü için tabi'in tabakasına girmiş oldu yani tabiattan oldu o zaman tabi Hz. Muaviye zamanında sahabeler var o devreye yetişti Müseylem'e gavur gitti biliyorsunuz. Müseylem'e geberdi gitti. Geçen ders anlattık işte yer, e, Yemame vakasında. Ama bu kadına İslam nasip oldu. Elhamdülillah. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, yine vefatından evvel geçen derste geçti hatırlıyor musunuz? İki bilezik. Rüyamda gördüm Resulullah buyurdu. İki bilezik elimi Sıkıyordu. üfledi, uçtular. Bunları ben dedi ile ee, Esved'e yoruyorum buyurdu. İsimlerini de verdi. Benü müdliç kabilesi bunların reisi Zülhimar denilen Esved'i Ansi. Bu Esved'i Ansi Zülhimar yani Himar da olabilir. Himar da olabilir. Tabi Himar olursa Devamlı başını böyle sararak gezdiği için Örtülü manasında Himaroluz'a muallem bir merkebi vardı Rabbine secde et derdi Eşek secdeye yatardı Efendim Kalk derdi kalkardı böyle bir ee, Şeyler öğretmiş ona Çök derdi çökerdi Bunun Acayip şabeze Göz hokkabaz hukkabaz oyunları vardı İki şeytanı vardı Cini vardı bütün insanların gizliliklerini haber verlerdi. Cinler, şeytanlar kaybı bilir mi? Bilmez. Kaybı bilmez ama şimdi iki manada kayıp vardır. Kayıp ne manada vardır? İki manada. Bir kayıp vardır. Şu duvarın arkası şimdi bize göre nedir? Kayıptır. Ama bir cin oraya geçe bir, bir cin için kayıp mıdır? He? Veya orada bir insan da olsa onun için kayıp mıdır? Değilir. Cinler şeytanlar gaybı bilmez derken maksat nedir? Geleceği bilmez. Geleceği Allah'tan başkası bilmez ancak peygamberine dostana bildirir. Ayrı dava. Keramet olur, ilham olur, mucize olur. Ayrı dava. Ama cinler, şeytanlar neyi bilir? Neyi bilir mesela? E bizim görmediğimiz yerden onlar bizi gördüğü için. Mesela sen bir odada tek başına bir iş yapıyorsun. Yanında kimse yok. Beni kimse görmediğini acıyorsun. Bir cin, bir şeytan seni görebiliyor mu orada? Görebiliyor. Melek de görüyor mu? E görüyor. Dolayısıyla bu cin senin sırrını alan bir cin. Gidip kendi adamına bildirebilir mi kahine falcıya? Ondan sonra da falcı da sana bir tutturur. Sen şöyle yapmışsın evde deyince. Peygamber geldi zanetersin sen de. Nereden bildi ya? Ulan neyi bilecek? Cini var şeytanı var işte. Gaybı bilmez. Gayıpla ne alakası var? Senin yaptığın işi söylüyor zaten. Geleceğe söylemiyor ki. Şimdi bunun iki şeytanı vardı. Birinin adı Sehik birinin adı Şefik. Bu şeytanların e, buna haberleri gelirdi. Bu da şimdilik adam mesela geliyor. Adama diyor ki sen dün gece evde şöyle yaptın. Adam diyor Allah Allah tek başımaydım kimse de bilmiyordu ulan adam hakikaten peygamber ya. Halbuki şeytan getiriyor. Böyle şeyler hala da oluyor ha. Cinciler var, büyücüler var, hokkabazlar var. Adama bir şey söylüyor sırrını mırrını buluyor. Adam da diyor ki vay anasını nasıl bildi ya falan. Halbuki şeytanla şirket kurmuş çalışıyor. Kesiyor yani kadeve dahil. O <gülüyor> şeytan tarafı kadevesiz bu taraf kadeveli. Ne olacak? Fark etmez. Bunlar müşterek çalışan gruplar var. İnsanlarla cinlerin irtibatları var. Kardeşim siz bunu bilmiyor musun? adınız Ama ne şeytanı görün ne ucu çekin. Mesele o değil istemiyoruz görmeyi ama görenler var. Görüşenler var. Adamın başına takarlar cini. Ondan sonra senin sırrını söyler. Sen de sana ki evliya mı bu adam? Ne alakası var evliya? Eşkıya. Şimdi bu adam çok tatlı konuşurdu. Sana, sanayı duydunuz. Yemen'in başkenti şu anda neresidir? Sanadır. Sana denen yere ee, galip geldi. Resulullah Efendimiz'in bütün valilerini oradan kaçırdı. Resulullah Efendimiz'in valileri, emirleri kaçmak zorunda kaldı. Bu istila etti oraları. Necran ehli Bunun e, haberini duyunca Ona adam gönderdiler Şehirlerine çağırdılar Necran'daki bütün Müslümanlar Buna uydular İslam'dan döndüler Ya bu Büyük tehlike Resulullah Efendimiz ne buyurdu İki bilezik sıktı elimi Yani sıkıntı yaptılar bana Sonra 600 kişi onlardan ordusuna kattı Sanayi tamamen işgal etti İşte diğer bazı bölgeleri ee, silah etti. Ondan sonra efendim. İçkiyi helal etti. Zinayı helal etti. Namazı tamamen kaldırdı. Öbürü ikindiyi kaldırmıştı. Bu tümden kaldırdı. Yani böyle olursa böyle <gülüyor> uyanı çok olur değil mi? Namaz yok, abdest yok, cennet bedava. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esvedin ee, şerrinin kaldırılması için mektuplar gönderdi. O civardaki vekillerine, valilerine İslam'a sebat eden bölgelere Feyruz et Deylemi isimli bir mübarek zat hanımı Mirzebane'nin yardımıyla Esvedin hanım ha bu sahte peygamber Esvedin hanımın adı Mirza bu kadını zorla nikahına mecbur etmiş. Bu kadın çok hayırlı bir kadın. Mübarek bir kadın. Farise ehlinin büyüklerinden, eşrafından zorla almış bu kadını. Bu kadın cihaz onun elinden kurtulmak için işbirliği yaptı Feyruz ile. ve Feyruz Hazretleri efendim bir gece ile karısı da kapıyı açınca bunu gebertti elhamdülillah. Ezan okundu sabah. Neşhedü ennel esvede kezzabun diye esved denen sahtekardır diye onun memleketi dünya onun bir ilan yapıldı sabah ve onun üzerine sabah ani baskını ile İslam ordusu hücuma geçti. Buna inananları geberttiler. Adamları dağıldı. Çok insan kat oldu. Helak oldu Mürtetler. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'e Gece vahiy geldi. Efendimizin sağlığında oluyor. Ama vefatına çok az kalmış. İki gün kalmış vefat edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. i̇bn Ömer Hazretleri buyuruyor ki gökten gece Esved'in öldürüldüğü gece Resulullah'a gökten haber geldi. Resulullah vefatına iki gün gün kala sargılar içerisinde zorlan. Kollarına girdiler, zorlan mübarek yürüyerekten sahhabeye çıktı. Buyurdu ki: Kutilel esvedul bariha. Dün gece esvet gebertildi. Halbuki haber ma haber hiç gelemez. O zamanki yol hastalarıyla. Katelau raculun mubarekun an ehli beytin mubarekîn. Mübarek bir hane halkından mübarek bir zat onu gebertti dedi. Ya Resulullah, men hüve dediler, kime nasip oldu bu iş? Feyruz'u değile mi? de verdi. Feyruza nasip oldu dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kainatın efendisi Sallallahu aleyhi ve sellem Esved'in gebertildiğini, bu fitnenin önlendiğini sahabe'na müjdeledikten bir gün sonra vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Esved'in öldürülme haberi Medine-i ne zaman geldi? Ayın sonunda geldi. Resulullah Efendimiz evvel 12'sinde doğduğu gün vefat etti. Hazreti Sıddık'ın ilk fetihi bu olmuştu elhamdülillah. Böylece bunun şerri de def oldu. Resulullah Efendimiz'in de yine bir müjdesi. Zuhur buyurdu. Evet. Ondan sonra kimler çıktı? Çok. Tabi ki bunlara bir ders daha değinmemiz icap eder. Tuleha var. Muhtar İbni Ubeyd var. Ondan sonra efendim Yahya İbni Zikreveh var. Ebu Tahir İl var. Şelkani var. Bayağı bir sapık var. Resulullah Efendimiz kaç tane buyurdu? Otuza yakın buyurdu. Aynısı çıktı. Efendim Fezari var vs. Bunlar hakkında bir ders daha yapalım. Bir de tabi günümüzle ilgili de önümüzdeki hafta bir şeyler de katalım. Günümüzdeki sahtekarlar Mehdi'yim diye çıkan şimdi peygamberlik pek geç, geçer meslek değil. Peygamberim diye çıkan az kaldı da bu Mehdi'lik şu anda geçer akçe. Önüne gelen ben Mehdim diye çıkıyor. Şimdi bir de tabi bu var. Tabi ki bu sohbetlere devam edenler kimin ne mal olduğunu ayıracak ayetleri, hadisleri alametleri alıyorlar. Bu sohbetlere devam eden Müslümanlar uyanıyorlar. Mizanı, ölçüyü, teraziyi kuruyorlar. Bu terazi olduktan sonra Allah'ın izniyle sapıtmak söz konusu olmaz. Ama tabii ki ilimden mahrum olan cahiller önüne gelene sensin diye uyuyorlar. Allah pahalıya mal oluyor. Dünya işinde uysan da malın gitse evin gitse, araban gitse benzemiyor. İtikadın gidiyor. Dinin, imanın gidiyor. Ya. Bazen namusun da gidiyor, malın canın gidiyor. Yani sapıklara uymanın bedeli çok acı ödeniyor. Şu anda bile biz ne aileler duyuyoruz, ne yuvalar dağıldığını duyuyoruz. Sahte şeyhlere, sahte mehdilere uyup da malı canı heder olan, telef olan Müslümanlar geliyor bize. Ya. Ya. E şimdi millet anlamıyor. Ondan sonra hoca kendini mi beğeniyor, onu beğenmiyor mu? Bir şeyler bir şeyler diyor Halbuki biz en çok kendimizi kötü görüyoruz ama sahtekarlara karşı uyandırmamız Bizim boynumuza borçtur. E çünkü sahtekarlar ondan sonra bak nelere mal oldu gördünüz değil mi Türkiye için? Müslümanları hakkında ne kötü sonuçlara gitti değil mi? Bu gibi sahtekarlar, 3-5 sahtekar çıkarılarak da Müslümanlar ne zarar gördü değil mi? E onun için sahtekarları tanımak, tanıtmak, haftaya da biraz günümüzle ilgili birkaç efendim, alamet ve nişan vermek. Ve sizi uyarmak istiyorum inşallah. Haftaya da devam ederiz. Konularımız Allah Celle Celle'ye müsaade ettiği kadar. Subhanarabbil aliyil <Sessizlik> azim wal hamdulillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala seyyidil murselin Muhammed ala